Hileler üç kısımdır. Birinci kısım hileler bunlar sevap ve taat olan hilelerdir. Bu kısma giren hileler Allah indinde en faziletli amellerdir. İkinci kısım hileler bunlar da caiz ve mübah olan hilelerdir. Bu kabil hileleri yapanlara bir güçlük ve günah yoktur. Terk eden de mensul değildir bu kabil hilelerin bazen yapılması ağır basar, bazen de terk edilmesi. Üçüncü kısım hilelerse, bunlar Allah ve Resulü'nü aldatmaya kalkışma nevinden olup haram ve günahtır. Bunlar bazen dini vecibeleri düşürür, bazen haramı helal saydırır. Bunlar Allah'ın şeri nizamiyle ile çatışan, dinin koyduğu esasları, şeri hikmet ve maksatları iptal eden hilelerdir. Selefi Salih'in din imamlarımızın red ve inkar ettikleri hileler de bu mahiyette bulunandır fakat hileleri red ve inkar eden İslam fakihlerinin örfünde hile denince şeran, mecnum olan izin ve ruhsat verilmeyen hileler kastedilmektedir bu çoğunlukla böyledir kelime olarak el hiletu filetun vezninden olup el havlu kökünden gelmektedir Aslı aynen hiletün gibi hıuletündür ve bir şeyi bir halde diğer hale çevirmek anlamındandır. Aynı kökten gelen pek çok kelime El Muhkematlı kitapta zikredilip açıklanmıştır. Hülasası şudur: Her kim bir iş yapmak ister veya ondan halas bulmak murad ederse işte onun o işi yapma ve ondan kurtulmak için olan çabasına hile denir. Bu, bunun lugat açıklaması. Gelelim şer'i açıklamasına. Hile, mutlak olarak kötülenemez de, iyi diye vasıflanamaz da. Hilede itibarın neye olduğuna dikkat etmemiz gerekir. Evet, hilede itibar ne ile ve neye karşı? Nasıl bir hile yapılmış olduğuna bağlıdır? Yapılan hile, bir ifsada mı yoksa maslahata mı götürmüş? bir itaata mı yoksa bir günaha mı yol açmış? İşte ancak bunlara bakıp dikkat ederek bir hüküm verilebilir. Eğer kast edilen şeran güzel ve makbul ise hile ne kadar güzel ve makbuldur. Eğer çirkin ise ona ulaştıran hile de çirkin sayılır ve kötülenir. Eğer kast edilen Allah'a yakınlık ve itaat ise buna vesile olan hile de bunun hükmünü aldığı gibi eğer masiyet ve fasıklık ise buna yol açan hile de şüphesiz bunun hükmünü alır aleyküm selam Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sakın Yahudilerin irtikap ettiklerini irtikap etmeyin aksi en küçük bir hile Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal salmaya, saymaya kalkışırsınız buyurmuştur İslam fakihlerinde hile denince Yahudilerin hileleri gibi haramların helal kılınmasına çalışan hileler kastediliyor olmuştur. Allah'ın haklarından veya kulların haklarından herhangi birini düşüren bir hilenin haramı helal kabilinden hilelerden olduğundan şüphe yoktur. Aldatmak veya aldatmaya kalkışmak demek olan hodağ yani oyunda böyledir harama yol açtığı bir hakkı hak olmaktan çıkardığı takdirde haram olduğundan şüphe edilmez ancak hak ve meşru bir şekilde olduğu zaman kabul edilir bunun da ve vesselamın sünnetinde birçok örnekleri vardır ki Allah Resulü ve vesselam el harbi hudatun yani harp bir hiledir sözü bunun misalidir Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, her yalan insanın aleyhine bir günah olarak yazılır. Ancak şu üç haslet hariç, bir adam karısını razı ve hoşnut etmek için söyler, iki kişi başkalarını barıştırmak için söyler, üç ekseri harfte düşmana karşı hile yapmakta bu şekildedir demiştir. Tabi şeran izin verilmemiş bir şekilde hile ve oyun yapmakta kötü ve haram olan oyunlardandır. Ali kümüselam varahuturullah. Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz beş sınıf insanların cehennemlik olduğunu bildirmiş ve bunlardan birinin de sabah akşam sana malına ve çoluk çocuğuna karşı tuzak kurup aldatan adamdır ifadesini kullanmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cehennemliklerden bahsederken beş kişi cehennemliktir demiştir. Aklı ve hiçbir şeyi olmayan zayıf kişi, içinizde tebaya olarak yaşayan ve bir yuva kurup çocuk ve mal edinmek isteyen, hız ve tamağını yenemeyen ve hep ihanet eden hain, sabah akşam sana malına ve ev halkına hile ve tuzak kuran kişi sonra cimrilik ve yalancılığı bir de ağza alınmayacak çirkin şeyleri çokça konuşan kişiyi Allah cehenneme koyacaktır demiştir. Böyle şeran kabulü mümkün olmayan mezmum hile ve oyunlar hakkında Rabbimiz subhanahu ve teala onlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar Halbuki Yalnız kendilerini aldatırlar da Farkında olmazlar buyurmuştur Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Eğer onlar sana hile yapmak isterlerse sakın korkma Allah sana yeter Öyle Allah ki Nusretiyle seni ve müminleri Desteklemiştir İşte kardeşlerim Bu ayetlerde bildirilen insanın cehennemlik olmasına sebep olan o derecede Allah'ın rızasına ve dinine aykırı bulunan herhangi ve hile ve oyunun tuzak ve hilenin meşru ve makbul olduğu asla ileri sürülemez bir hile ve oyunun meşru ve makbul olabilmesi için mutlaka Allah'ın rızasına ve yüce dininin esaslarına uygun bulunması Allah'ın dinine ve kullarının iyiliğine maslahat ve hayrına hizmet ediyor olması şarttır mesela Allah'ın dininin ve elçisinin amansız düşmanlarından olan Hab bin Eşref ile Ebu Ra'in'in bir hile ve oyun ile öldürülmeleridir keza Allah düşmanlarından Halid bin Süfyan El Hüzen'in öldürülmesi de bu kabildendir. Şeran makbul ve muteber olan hilelerden biri de Ma'bet bin Ebu Ma'bet el Hudayn'in Ebu Sufyan komandasındaki müşrikler ordusuna karşı yaptığı hiledir. Onlar geri dönüp bütün mallarını Müslümanları kılıçtan geçirmeye karar aldıkları zaman onları bu kararlarından vazgeçirip yollarına devam etmelerini sağlamıştı. Hile ve oyunda durum böyle olduğu gibi aynı anlama gelen mekir yani tuzak ve keyif de böyledir. Aleyküm selamun aleyküm. Bunlar da maksat ve murada vasıl olabilmek için maksat ve muradın aksını ortaya koyarak hedefe ulaşmaktır. Maksat ve murad Allah'ın rızasına ve dinine uygun ise makbul değilse mezmundur. Yani kötü ve gayrimeşrudur. Buna dair Rabbimiz Subhanahu ve Teala kafirler tuzak kurarlarken Allah da tuzak koruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Haram olan hileler ise kardeşlerim ancak Allah ve Resulünün meşru kıldığı akit ve muamellerde Allah ve Resulünün meşru kılmadığı şeyleri kastedilen hilelerdir. Böyle akit ve muameller Allah ve Resulünün hile ve oyun yapmaya kalkışmak olur ki, böyle hileler yapanlar Allah'ın dinini alaya almış, dinine karşı tuzak kurmuş olur. İşte bu kabil hilelerin caiz olması mümkün değildir. Çünkü haram kıldığı şeyleri irtikap etmektir ki, yoksa haramlardan veya zulümlerden halas bulmak değildir. Harama yol açıp ulaştıran haramın veya kulların haklarına bir hakkı hak olmaktan çıkaran bir hile asla meşhur değildir. Evet. İnsanın başkalarının zulüm ve tuzağından kurtulabilmesi için başvurabileceği ve şeran caiz olan bazı yollar. kişi evini veya arazisini birkaç seneliğine kiraya veriyor. Fakat kiralayan, mesela arazinin fevkalade verimli olması halinde, arazi sahibinin kendisine haksızlık yapmasından korkuyor. Böyle bir durumda yapacağı hile, daha doğrusu alacağı ihtiyat tedbiri, kiraladığı yıllardan her bir yıl için kira bedelini belirler, ilk yılların kirasını az, son yılların kirasısına ise fazla olarak ayarlar bu durumda arazi sahibinin kendisine hile ve zulüm yapmasını önlenmiş olur Tabii ev veya arazi sahibi kiralayanın hile veya aksızlık yapmasından endişe edecek olursa o da kiralayana karşı bunun aksini uygular yani ilk yılların kirasını yüksek son yıllarınkini düşük tutmak suretiyle tedbirini almış olur Gayrimüslimlerin İslam'a girmeden önce elindeki haram malların satılması, adamcağız henüz müslümanlığı kabul etmiş değil fakat müslüman olmak istiyor, yanında mal olarak bir takım şarap ve domuzlar var, bunların telef olmasını istemiyor. Bu durumda ne yapabilir ve ne gibi bir çaresi vardır? Evet yanındaki bu malları bir kafire satıp teslim eder ve bunların bedel olan paranın alacaklısı olur. Sonra şehadet getirip Müslüman olur ve o kafirdeki alacağını tahsil eder. Bu sırada o kafir dahi Müslümanlığı kabul etmiş olabilir. Müslüman olmazdan önceki alacağını ondan tahsil etmesine bu durum engel olmaz. Yani alacaklısı bulunduğu kişi bu alışverişten sonra kafirliğine devam etse de Müslümanlığı kabul etse de ondaki alacağına bir mani yoktur. İmam Ahmet bu şekilde bir delil getirmiştir.